1051, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in, kendisine af talebinde bulunmasını istemek üzere gelen bir münafaaf af talebinde bulunması, evet, İbni Ömer şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber'in yanında oturduğumuz bir sırada Harayz oğulları kabilesinden Harmele bin Zeytel Ensari de oraya geldi, Hazreti Peygamber'in karşısına oturup dilini işaret ederek, Ey Allah'ın Resulü, işte iman buradadır, dedi, sonra da elini göğsünün üzerine koyarak, münafıklık da buradadır, çünkü burası Allah'ı, çok azanardı, diye ekledi, Hazreti Peygamber ona cevap vermedi, Harmele bu sözlerini bir kere daha tekrarladı, bunun üzerine Hazreti Peygamber onun dilinin ucundan tutarak, Ey Rabbim, ona doğru bir dil ve şükredici bir kalbe ile benim sevgimi ve beni sevenlerin sevgisini ihsan eyle, onu hayır ve iyiliklere sevk et, diye dua ettiler, o zaman Harmele, Ey Allah'ın Resulü, benim münafıklardan bazı arkadaşlarım vardır, ben onların başkanı durumundaydım, onları size haber vereyim mi, dedi, Hazreti Peygamber de ona şöyle buyurdular, biz insanları zorlayacak değiliz, kimsenin gibi bize gelirse sana yaptığımız gibi onun için de af talebinde bulunuruz, kim de münafıklıkta ısrar ederse onun halini Allah daha iyi bilir ve böylelerini cezalandıracak olan da odur.